Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm İnan ki Abdullah ve arkadaşlarından bazıları... ...kanlarının son damlasına kadar o tepeden ayrılmadılar. Resulullah'a verdikleri sözü tuttular. Okçular yerini terk edince... Müslümanlara arkadan saldırmışlar diye duydum Evet Savaşın seyri o tepede değişti Dediğim gibi Savaşı kazanmak üzereydik Herkes aynı şeyi düşünmüş olmalı Okçular tepeyi zafer kazandık diye terk etti Bunu gören Halit bin Velid de Harekete geçti Mekke'nin en iyi komutanlarından Halit. Evet ta kendisi Meğer savaşın başından beri o tepeyi kolluyormuş Musab'ın benim üzerimdeki hakkı çok büyüktür. Medine'deki pek çok kişinin olduğu gibi benim de İslam'a girmemi sağlayan kişi odur. Onun gözlerimin önünde şehit edilişimi ömrüm boyunca unutamayacağım. Şembas'ın yere yığılışını da... i̇bn Sekan peygamberimizin mübarek yüzünü seyrederek ruhunu teslim etti. Peygamberimizin dizinde şehadete ermek. Kime nasip olur ki bu? Allah cennetinde ağırlasın tüm şehitlerimizi. Bir şeyi merak ediyorum. Peygamberimizin öldürüldüğüne dair haberler dolaşmaya başlayınca Müslümanlar ne yaptı? Ben hep Resulullah'ın yanındaydım. Müslümanlar bu haberi duyunca büyük bir dağılma yaşadılar. Peygamberimize bir zarar vermesinler diye yaşadığına gizledik. Çünkü ağır biçimde yaralanmıştı. İbn Kamiye'nin indirdiği bir kılıç darbesi Miğferini parçalamış ve Mihfer'in parçaları yüzüne batmıştı Allah'ın Resulünden daha kıymetli bir şey var mı bizim için? Yok tabi ki Allah düşmanının şerrinden onu emin eylesin Amin Canlarımız onun uğruna feda olsun Amin Kureyş'in anlayamadığı şey bu Biz bırak onu teslim etmeyi Onun saçının bir teline bile zarar gelmesini istemeyiz Oğullarım Eşlerimiz kardeşlerimiz ona feda olsun. Allah bizi iki cihanda da ondan ayırmasın. Amin. Amin. 69. bölüm. Uhud'dan sonra Beni Lihiyan kabilesinin reisi Halit bin Süfyan Medine'ye saldırı hazırlığına girişerek komşu kabilelerden asker toplamaya başladı. Durumu öğrenen peygamberimiz, Halid bin Süfyan'ı ortadan kaldırması için, Abdullah bin Üneyse el-Cüheni'yi görevlendirdi. Abdullah, Halid'i Urene Vadisi'nde pusuya düşürüp öldürdü. Böylece Medine'ye saldırı tehdidi ortadan kalktı. Bu olay, Beni Lihya'nın Müslümanlara karşı düşmanlığını daha da arttırdı. Kabile mensupları, Akrabaları olan Adal ve Kare kabilelerini giderek Müslümanlardan öç almak için bir plan hazırladılar. Muhammed ve arkadaşları gittikçe güçleniyorlar. Buna dur demezsek, yakında hepimizi hakimiyetleri altına alacaklar. Savaştan yeni çıktılar. Saldırırsak başarılı oluruz. Saldırmak mı? Kureyş 3000 bin kişilik bir orduyla geldi ve işlerini bitiremedi. Biz ne kadar adam toplayabiliriz ki? Üstelik bize göre daha güçlü bir kabile olmasına rağmen Kureyş bile diğer kabilelerden adam topladı. Bu mantıklı değil. Başaramazsak rezil oluruz. Topraklarımızı kaybederiz. Ona kafa tutan Yahudilerin sonuna baksana. Yok yok. Bu akıl kârı değil. O zaman teklifiniz nedir? Kureyş'in intikam duygularını kullanacağız. Nasıl? Muhammed'in arkadaşlarından bazılarını onlara esir olarak götürerek... Muhammed'in arkadaşlarını, arkadaşlarının da Muhammed'e ne kadar düşkün olduğunu bilmiyor musun? Nasıl olacak bu? Onlara inandığımızı söyleyeceğiz. Müslüman olduğumuza inanacaklar. Sonra arkadaşlarından bazılarını yeni dinimizi öğretmesi için bizimle göndermesini isteyeceğiz. <gülüyor> bu çok iyi bir fikir. Müslüman olduğunu söyleyenlere hemen inanıyor. Hmm, seni de geri çevirmeyecektir Tebrikler Bu güzel. iyi bir plan, bir evet. plan. Böylece savaşmamıza evet. gerek kalmayacak Ve istediğimizi elde etmiş olacağız Kureyş de bu iyiliğimizi unutmayacaktır Peki Muhammed bu yaptıklarımızı Öğrendiğinde ne olacak Bu işi Adal ve Kare kabilelerine Yaptıracağız Biz de kenara çekilip Olan biteni izleyeceğiz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adal ve Kare kabilesinden Müslüman olduğunu söyleyen yedi kişilik bir grup Medine'ye gelerek peygamberimizin huzuruna çıktılar. İçlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz senin peygamber olduğuna inandık. Kabilemiz arasında İslam yayılmaya başladı. Ama buraya gelip gitmemiz zor oluyor. Arkadaşlarından bazılarını bizimle birlikte göndersen de, onlar bize bu dini iyice anlatsalar, Kur'an okusalar, senin söylediklerini bize öğretse olmaz mı? Peygamberimiz onların bu isteğini makul karşıladı ve on kişilik bir grubun hazırlıklara başlamasını emretti. Asım bin Sabit'in başkanlığındaki bu ekip Suffe asabındandı. Hepsi İslam'ı öğrenmeye hayatlarını adamış gençlerdi. Kısa zamanda hazırlıklarını tamamladılar ve yola çıktılar. İslam Birliği Adal ve Karelilerle beraber birkaç gün yol aldıktan sonra Hicaz sınırlarında Reci Kuyusu'nun başında konakladılar. Müslümanlar başına geleceklerden habersiz yanlarına azık olarak aldıkları hurmaları yerken onlar için tuzak kurulmaya başlanmıştı. Huzeyme, yanıma gel. Evet seni dinliyorum ne oldu? Dediklerimi yaptın mı? Evet Dün gece siz uyurken gizlice Lehyanoğulları'nın yanına gidip... ...güzergahımızı söyledim. Bugün yarın önümüzü keserler. Güzel. Dikkat et Muhammed'in adamları durumu fark etmesin. Temkinli ilerliyorlar ama böyle bir tehlikeyi sezebileceklerini sanmıyorum. Sen yine de dikkat et. Bizim işin içinde olduğumuzu anlamasınlar. Tabii. Adamlarımızı da uyar. Yapılacak saldırıya hazır olsunlar. Peki... Lihyan oğulları Müslümanların hangi bölgeden geçtiğini haber almış ve peşlerine düşmüşlerdi Reci kuyusu civarında olmaları muhtemeldi Yerlerde buldukları hurma çekirdekleri de düşüncelerini destekliyordu Bu Medine hurmasının çekirdeği ve üstelik taze Büyük ihtimalle dün burada konaklamışlar. Sabaha varmaz onları yakalarız Nihyan oğulları Müslümanlara yetiştiğinde onlar bir tepeyi tırmanıyorlardı. Asım! Arkana var! <Gülüyor> Bu bey! Asıl Merced! Dikkat edin! Katliyorum. Tepeye çekilin! Oklarınızı hazırlayın! Geri çekilin yoksa oklarımızla uzaklaştırırız sizi! Kuzeyme! Amr! Size güvenerek yola çıktık Neden yanımızda değilsiniz Anlaşılan bu işten habersiz değilsiniz Eğer yanımıza inip teslim olursanız Hiçbirinizi öldürmeyeceğiz Söz veriyoruz Sizi öldürmek için gelmedik Sizi Mekke'ye götüreceğiz Sizin sözünüze nasıl güvenelim Vallahi bugüne kadar müşriklerin hiçbir iyiliğini görmedik Siz ancak şer için bir araya gelirsiniz Şimdi sizin himayenize mi sığınacağımızı zannediyorsunuz Gelin inat etmeyin On misliniz kadar asker var burada Ne kılıçlarınız ne oklarınız kurtarabilir sizi Ne, ne yapacağız? Doğru söylüyorlar mı dersiniz? Teslim mi olmalıyız? Bunlara nasıl güvenebiliriz ki? Hem teslim olsak bile bizi Kureyş'e teslim edeceklerini söylüyorlar bu işin sonu şehadet Kardeşlerim Beni dinleyin Mersed'in dediği gibi Bu işin sonu şehadettir Ya şimdi savaşarak şehit olacağız Ya da Mekke'de Peygamberimiz beni size kumandan tayin etti Ben direnmekten yanayım Evet Haklısın evet. Şerefimizle ölmeyi esir edilmeye yeğleriz. Evet, Allah bizi bu pusuya düşürenlerden intikamını alacaktır. Gün Bedrin aslanlarına ve Uhud'un yiğitlerine kavuşma günüdür. Hak, Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Vallahi ben kafirlere teslim olmayacağım. Allah'ım sen buna şahit ol. Peygamberini durumumuzdan haberdar et. Ölüm hak... Hayat boş ve geçicidir. Mukadderatın hepsi geçicidir. İnsanlar er geç Allah'a dönecektir. Eğer sizinle savaşmazsan anam beni yitirsin. Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Ya Allah. Demek savaşmak istiyoruz. Dokçular hazır olun. Hırlat. Sırt sırta vermiş bir avuç Müslüman, okları bitene kadar oklarıyla, sonra da mızrak ve kılıçlarıyla direndiler. Ama çok uzun sürmeden on kişiden yedisi şehit oldu. Asım bin Sabit şehit olurken şöyle dua ediyordu. Allah'ım ben günün başında senin dinini korudum. Sen de günün sonunda benim cesedimi koru. Müşriklerin bana dokunmasına izin verme. Müslümanlardan üç kişi sağ kalmıştı. Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Dessine ve Abdullah bin Tarık. Lihyan oğullarının asıl isteği onları Kureyş'e teslim etmekti. O yüzden onları teslim olmaya ikna etmeye çalışıyorlardı. Askerler geri çekilin! Arkadaşlarınız öldü. Daha fazla direnmeyin. Söz veriyorum size bir zarar vermeyeceğiz. Zeyt Abdullah ne yapacağız? Ne yapacağımı bilemiyorum. Teslim olmaktan başka çare görünmüyor. Onlara güvenemiyorum ama belki bir çıkış yolu buluruz. Sen ne diyorsun Ubeip? Zeyt de aynı fikirdeyim. Belki bir kurtuluş yolu buluruz. Ben bunların doğru söylediğine inanmıyorum. Ama ikinizin kararına göre davranacağım. Teslim olalım. Bakalım ne yapacaklar. Tamam teslim oluyoruz. Ha şöyle Bağlayın onları Dur bakalım Verdiğin söze ne oldu Bağlayın dedim ya. Hadi. hadi tutalım bağlayalım şunları hadi. Bağlayalım. Daha işin başında verdiğin sözden dönüyor Ahdine vefa göstermiyorsun Bakın şunun icabına Hadi Kılıcını bırak Teslim olmazsan sonun arkadaşlarınınki gibi olacak. Hayır, hayır teslim olmayacağım. Biz de o tepede arkadaşlarımızla şehit olmalıydık. Bırakın, bırakın beni. Abdullah arkana bak. Ah! Allahu Ekber. Abdullah, kardeşim. Lihyan oğulları Hubeyb ve Zeyd'i esir alarak Mekke yolunu tuttular. Şehitlerden Asım bin Sabit Uhud Savaşı'nda iki müşrik öldürmüştü. Bu iki gencin annesi Asım'ın başını getirene yüz deve vermeyi vaat etmişti. Bunun için Lihyan oğulları Asım'ın cesedini parçalamaya niyetlendilerse de başaramadılar. Asım'ın bedenine üşüşen arılar kimseyi onun yanına yaklaştırmadı. Asım'ın doğası kabul olmuş, beden bütünlüğü bozulmamıştı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.